hesap edilmesidir. Zekat ve oruç hac yılla ilgili hesabı olan üç ibadettir. Zekatta konuşmuştuk. Zekatın e, üzerinden yıl geçmesi gerekir derken kamerî aylarla hesap edilen 354 gün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 Müslüman halklar arasında Ramazan tarihiyle alakalı olarak bir e, sıkıntı var diyebilirim. Bu sıkıntı sık sık karşımıza çıkmıyor. Sadece Ramazan'dan Ramazan'a karşımıza çıkıyor. Bu nedenle e, Müslümanların böyle bir Filistin meselesi gibi çok yoğun bir şekilde gündeminde olmuyor. Ama her Ramazan'ın başında ve Ramazan'ın sonunda bir sorun çıkıyor. O sorun da şudur. Ee, başta Suudi Arabistan olmak üzere e, halkı Müslüman olan bazı ülkelerde Ramazan-ı Şerif orucu tutulurken e, mesela Türkiye'de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 Mesela Ramazan'ın 29. orucunu tutuyorduk. Akşam namazında baktık gökyüzünde. Yarınki hilal yani e, 30. günün görülen ayı başka çeşittir. Birinci günün görülen ayı başka çeşittir. Hadis-i şerif e, gökyüzüne bakılıp hilal ha, neyi gösteriyor? Yani Ramazan-ı şerifi mi gösteriyor?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 bir, bizim buradaki tespitlerimiz, bu konu çok aslında lazımdı bir konu değil, sonunda o noktaya getireceğiz ama zihnimizde bu mesele bulunsun. Bizde fıkıh öğrenen kimseler olarak bu nasıl zuhur etti bu konu, nasıl devam ediyor onu anlamış oluruz. Şimdi bir, teknoloji gerçekten gökyüzünde bir yıldızın kaç santim nereye kayacağını çok iyi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 yani yüksek mahkeme dedikleri, bizdeki yargıtay gibi olan yüksek mahkemenin 5-6 yetkilisinden birisiyle de oturup e, saatlerce bu konuyu mütalaa etme imkanım oldu. O zamanlarda onu e, bir makale veya ilmi şeklini hatırlamıyorum. Yani 80'li yıllardan birindeydi. Yazı haline getirip Milli Gazete'ye de e, göndermiştim o zamanlar. Yani 80'li yıllardan bir tanesinde.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 Bünyesinde yapıldığı bir zamanda katıldım. Türkiye'de gelen hoca efendilerle falan da görüşmek için gitmiştim. Daha toplantı mesela 11'de başlayacak. 9'da karar alınırsa imzalamayacağız diye herkes kabul etmiş. Yani nasıl imzalayacaksın ki ya? Bunlar layık diyor. Layık kafayla bakıyorlar bu işe. Bunlar da bu BDV'ler ne anlar? Rakam, uzay, teleskop ne anlayacak bunlar? Bunlar da teleskop. Biri teleskop bilmez diyor. Biri de bu şeriat bilmez adam diyor.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 bir yerde. İşte Muhittin İbni Arabi'nin şiirindeki filan hikmet. Ondan sonra Bağdat'ta yaşayan filan fakir. İşte Süleymaniye'de bulduğum bir kağıdın kenarındaki notlar diye doktora tezleri çıkıyor. Eften püften yüz sene Müslümanlara lazım olmayacak bir şey. İlim adamları madem ki oralar İslam namına kurulu merkezlerdir. Oradaki Müslümanların temsilcileri